Su Akını hoş geldiniz. Ben Akın İlhan. Ben Nuran Yüce. Bu hafta Su Akınında Dünya Hasankeyf Günü vesilesiyle Antik Kent Hasankeyf'te ve Ulusu Barajı inşaatında yaşanan gelişmelere ele almak istiyoruz. Dünya Hasankeyf Günü ilk kez 2015 yılında. Her sene Eylül ayının dördüncü cumartesi gününe denk gelecek şekilde ilan edildi. 2015 yılında 20 Eylül'de e, gerçekleştirildi. Dünya Hasankeyf gününde dünyanın pek çok yerinde Hasankeyf için eş zamanlı eylemler ve etkinlikler yapılmıştı. Bağdat, bask ülkesi, Katalunya, Almanya, İngiltere, İtalya, Batman ve İstanbul'da e, eylemler yapılmıştı. Bunun ortak talebi de zaten Hasankeyf'i sular altında bırakacak olan ıl e, su barajının derhal durdurulması üzerineydi Evet e, 2015 Eylül'ünde 20 Eylül'de İstanbul'da Dünya Hasan keyif günü e, anmasında e, biz de yer almıştık Mezopotamya ekoloji hareketi vardı Hasan keyfi yaşatma girişimi vardı Jingek ee, Ekolojik Yaşam Kollektifi e, Kuzey Ormanları Savunusu ve Yeşil Direniş Gazetesi ile birlikte hı hı. E, gerçekleştirmiştik o günkü eylemi. E, geçen sene o hal kapsamından dolayı, o halden dolayı e, böyle bir anma yapılamadı. E, bu sene ise yine Dünya Hasankeyf Günü e, Eylül'ün 4. Cumartesi yani hı hı. 23 Eylül'de e, yapılacak e, yine uluslararası bir eylem günü diye düşünebiliriz. Hı hı. Çünkü bu Bağdat, Süleymaniye, Roma, Barcelona, Bilbao, Hamburg, Berlin, e, Frankfurt, Londra, Cenevre ve Viyana'da gerçekleşecek. Ve bizzatı keyfte bir buluşma e, gerçekleşecek. 23 Eylül'de e, Hasankeyf buluşmasını e, çağrısını Hasankeyf gönülleri yapıyor. E, Mezopotamya Ekoloji Hareketi ve Hasankeyf'i yaşatma girişimi de desteklerini açıkladılar. Evet. ...Hasan Keyif'te yapılacak dedik... ...belki gitmek isteyen olur... Hı hı. ...iletişime geçebilecekleri bir numara verelim... Hı hı. ...dinleyicilere... E, ...0532-790-0557... E, ...ne olur cepten... E, ...şey yapılabilir... E, ...gitmek isteyenler olursa irtibata geçebilir... E, ...23'ünde gerçekleşecek eylemi... E, ...takip etme açısından da... ...bir Twitter hesabı hı hı. var... ...onun da bilgisini verelim... ...et Hasankeyif Dicle adresinden e, takip edilebilir. Evet. Hasan Kef'ini sular... başta söyleyelim <gülüyor> evet. dedik çünkü bazen programın sonunda zamanımız kalmıyor. Yine, evet kalmazsa ama kalmasına çalışacağız ve tekrar edeceğiz. Hasan Kef'te e, biliyorsunuz sular uzun süredir durulmuyor. Gündeme çok geliyor Hasan Kef. Bir bakıyorsunuz Zeynel Bey türbesi gibi taşınan bir tarihi eserle gündemde. Bir bakıyorsunuz e, dinamitlerle patlatılan kayalar. Hasankeyf'in kalesinin olduğu kayalardan bahsediyoruz. Ama hep acı bir şekilde gündeme geliyor. Son maalesef. dönemde özellikle. Aynen. Canımızı yakar nitelikte de gelişmeler yaşanıyor. Evet aslında 12 bin yıldır kesintisiz olarak uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir yerden bahsediyoruz. Toprağında bilinen en az dokuz büyük medeniyetin kalıntıları var. Ama 1950'lerde ortaya çıkan bu Ulusu Barajı projesiyle geçtiğimiz son birkaç yıla kadar aslında böyle inanılması güç bir kabus iken artık gerçek olmak üzere olan bir baraj var. Ulusu Köyü'nde inşa edilen barajdan bahsediyoruz. Zaten Ulusu Barajı da ismini bu köyden alıyor. Aha. Baraj tamamlandıktan sonra alan yavaş yavaş su tutmaya başlayacak. Hasan antik kenti de dahil olmak üzere 199 yerleşim yeri sular altında kalacak. Tabii eğer bu barajı durduramazsak diyelim. Evet. Da altında çizelim. Ee, şimdi Hasan çok gündeme geliyor, gelmesi çok doğal. Ama e, sadece Hasan yok. E, bu evet. sular altında kalacak e, eserler arasında 250'ye yakın höyükten bahsediliyor. 5000'den fazla mağara, tarihi camiler, minareler, kilise kalıntıları Sahabe kabirleri, türbeler ve tarihi köprüler gibi yapılar da sular altında e, kalacak. Doğrudan 10.000'e yakın e, insan e, etkilenecek bu hı hı. barajdan dolayı evinden ya da geçimlik tarım yaptığı ya da hayvancılık yaptığı alanlar, meralar, topraklar e, sular altında kalacak. E, doğal olarak göç. ...çok hızlanacak... ...zaten bölgede çok yoğun bir göç... Zaten ...sorunu var, evet. uzun zamandan beri... ...devam ediyor... ...ama aynı zamanda su meselesinden... ...yani baraj meselesinden dolayı da göç... E, ...ayrı bir şey olarak... E, ...karşımızda çıkacak... Kesin, evet. e, ...ayrıca sık sık dile getiriliyor... ...sular altında kalacak olan... Frat Kaplumbağası gibi... ...yerel türlerin yanı sıra sayısız... E, ...canlı yaşamı... Al, e, ...alanı yok olacak... Ve e, söz konusu barajın en fazla 50 yıllık ömrü olduğu Aha. biliniyor. Yani az önce da söylediği gibi 12 bin yıldır kesintisiz uygarlıklara ev sahipliği yapan... E, evet. ...tarih ve kültürel mirasın nadide e, bir alanı 50 yıllık bir baraj için sular altına gömülüyor. Evet gömülüyor ve bir daha geri dönüşü olmayacak bir şekilde aslında yok edilmiş oluyor. Şimdi e, bu Ulusu Barajı Projesi'ne kısaca bir bakacak olursak aslında uzunca, uzunca bir, evet, uzun bir var, tarihi var. var. Evet. Uzun bir e, barajının yapılmamasına ilişkin mücadele tarihi var aynı Hı -hı. zamanda. Evet şimdi bu 1950'lerde planlanmış bir proje. 1982'de GAPA yani Güneydoğu Anadolu Projesi'ne dahil ediliyor. 97'de de yap işlet devret dediğimiz kapsama alınıyor. Türkiye'nin en büyük barajlarından biri olacak tamamlanırsa. Başta sadece elektrik üretmek için planlanmıştı ama daha sonradan başka fonksiyonları da kazandırdılar. Baraj gölü 300 kilometre karelik bir alanı kaplayacak yaklaşık olarak. Türkiye-Suriye sınırına 45 kilometre uzaklıkta olan Ilısı köyüne kuruluyor zaten. Barajın rezervuarı ise bu barajın kendisi. Rezervuar ise Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinin sınırları içindeki 199 yerleşimi kısmen veya tamamen sular altında bırakacak. Yani 5 tane ...kenti ilgilendiren, doğrudan ilgilendiren... Hı hı. ...büyük bir projeden bahsediyoruz. Evet. Bu büyük projenin... E, ...başlangıcından itibaren... ...hep uluslararası... E, ...finans arayışı oldu. E, Uluslu proje 90'ların... E, ...başında ihaleye açıldı. E, ama bölgedeki... ...siyasi ve ekonomik istikrarsızlık... nedeniyle ilgilenen e, yerli şirket... Hı hı. ...çıkmadı ve bunun üzerine... ...96'da... E, ...İngiltere, İtalya, İsveç ile Türkiye'nin ıı, Türkiye'den dahil olan şirketlerin oluşturduğu bir konsorsiyuma ilk Hı. olarak verilmişti. E, aynı dönemde finansman düzenlemesi de yine e, birden fazla ülke tarafından e, ülkelerin ihracat kredisi ajanslarını kapsayacak bir biçimde e, gerçekleştirilmişti. Ama bu ilk e, şeyde e, ne derler konsorsiyuma karşı hemen Hı. bir e, karşı e, mücadele Hı hı. E, örünmeye başlandı e, Çeşitli yerel kuruluşlar ve uluslararası STK'lar bir araya gelip Bu şirketlerin ülkelerindeki kamuoyunu Hedef alan bir uluslararası Kampanya başlattı e, Ve bu kampanya Başarıya ulaşıp Kademeli olarak e, hı hı. Ülkeler bu projeden Vazgeçtiklerini açıkladılar Evet, bu, ilk şey evet. buydu İlk round aslında bu Evet bu İki, bir özelliği he. vardı değil mi Türkiye tarihinde devlete rağmen kazanılan ilk Hı -hı. çevre mücadelelerinden birisi diye Aynen öyle. ifade ediliyor. Ancak maalesef e, bu sonuç kısa süre sonra değişti 2004'te devlet su işleri e, bazı yerli şirketler ve Avrupalı şirketler ile ikinci bir e, konsorsiyum kurdu. Finansman Avrupa Yatırım Bankalarından alınacak krediyle yine gerçekleşecekti. 2006'da hatta sembolik bir temel atma töreniyle inşaat aslında resmen başlamış oldu. Ardından tabii bu gelişiminin ardından e, STK'lar ve meslek odaları Hasankeyf'i yaşatma girişimini kurdular. Hasankeyf'e yapılan vurgunun nedeni e, yani sadece Hasankeyf diye yazmasının nedeni aslında kentin 12 bin yıllık geçmişiyle e, çok önemli bir e, Kürt halkının önemli sembollerinden birisi olmasıydı. Ee, burada girişim World Economy, Ecology and Development diye WEED dediğimiz Bern Declaration ve Austri Austrian EcoWatch gibi bir takım uluslararası STK'larla birlikte ikinci bir uluslararası baraj karşıtı kampanyayı başlattı. Hem bu kampanyanın hem de projenin kültürel, sosyal ve çevresel boyutlarıyla ilgili 153 şartı karşılamaması nedeniyle kredi garantisi 2007'de zaten askıya alınmıştı. Sonra 2009'da bir ek süre verilmesine rağmen, ...hemen hemen hiçbir şartın gerçekleşmemiş olması nedeniyle e, tamamen iptal edildi. Böylece Ilus Projesi'ni gerçekleştirecek ikinci konsorsiyum da dağılmış oldu 2009'da. Hı hı. Yani bu e, dağılma meselesinde altını çizelim. Yani e, projenin kültürel, sosyal ve çevresel boyutlarıyla ilgili 153 şartı Hı -hı. karşılamaması. Aynen. Evet. E, hemen durumu. hemen hiç Evet yani bu proje e, herhangi bir kıstas gözetilerek yapılamaz. E, çok net açığa çıkmıştı o dönem içerisinde ama ısrar devam Hı -hı. etti projeyi yapma konusunda. E, uluslararası ortakların projeden çekilmesinin ardından e, dönemin Orman ve Çevre e, Bakanı Veysel Eroğlu ee, barajın her şart altında kurulacağını e, söyleyen demeçler e, vermişti İnşaat 2009'da bu sefer ağırlıklı olarak e, Türkiye'den e, şirketlerin ve Hı. finansmanın da e, Türkiye'den karşılandı Ama yine de uluslararası e, finansmanın olduğu Hı. bir şekilde tekrar e, başlatıldı Devam etti daha doğrusu ee, bu dönemde şeyi çok fazla fark etmeye başladık. Ilusu Barajı'nın inşasının bir milli meseleyi. Dönüştürülmesi Hı -hı. halini ee, Eroğlu Barajı adeta e, Türkiye Devleti'nin e, bir gurur projesi olarak ifade etmeye başladı. O dönem Hı -hı. içerisinde başta sadece elektrik, hidroelektrik amaçlı kurulan projeye e, farklı atıflar da yapılmaya başlandı. E, merkezi yönetim yetkilileri tarafından artan bir sıklıkla e, güvenlik sağlama projesi olarak da. E, ifade edilmeye başlandı yani güvenlik barajı olarak da inşa edildiği e, ifade edilmeye başlandı aynı zamanda bölgenin kalkınması içinde Hı -hı. elzem diye Hı -hı. ifadeler e, bu dönemde şey yapıldı Evet güvenlik başlandı barajı zaten bizim ülkemizin dünya literatürüne kazandırdığı bir şey kavram. ...2009 sonrasında... ...Hasan Keyfi Yaşatma Girişimi'nin çalışmaları... ...tabii devam etti. Çünkü yani baraj artık... ...gerçekten kurulmaya başlanıyor. Mesela... Fiili, Ekim, olarak... fiili olarak evet. Yok, yok. Ekim 2010'da gerçekleştirilen... ...Hasan Keyfi... ...Hasan Keyfi Dayanışma Kampı'nda... ...mesela Türkiye'nin farklı yerlerinden... ...benzer mücadelelerden temsilciler de vardı. Sen de bizzat oradaydın değil mi? Ben o kampı... hatta kampı şey yapmıştık yani... ...organize Evet, Benzer evet. şekilde 2012'de... ...29-30 Eylül'de... Bir ikinci kamp oldu Orada da yine barajına karşı Gençleri bir araya getirerek bir ağ oluşturuldu 2011'de e, Bu şu andaki e, Yani bu projeyi finanse eden Bankanın hisselerinin Neredeyse işte dörtte birini alan bir İspanyol Bankası var bu ortaya çıkmıştı 2011'de bu Girişim iki bankanın Çevreye ve topluma zararlı projelere Destek veriyor olmasını e, Protesto eden bir takım e, Eylemlerde bulundu İspanya'da Ayrıca Dicle ve Fırat Nehirleri üzerindeki barajlardan mağdur Mezopotamya halklarını bir araya getiren Ekopotamya Ağı e, oluşturuldu. 2012'de yine girişim öncülüğünde Hasan Hasankeyf'in UNESCO Dünya Mirası olması için geniş çaplı bir imza kampanyası başlatıldı. Binlerce imza toplandı. E, ama tabii şey var bundan yine bahsederiz zamanımız kalırsa ama şimdi UNESCO'nun Dünya Mirası olarak kabul edilebilmesi için e, devlet resmi, evet, resmi bir başvuru olması gerekiyor ama devletin bir organının... Diğerini baltalayacak hali yok Tabii. dolayısıyla <gülüyor> bu Devam resmi edeceğim. başvuru yapılamıyor bir türlü Yap, hı hı. yapmıyorlar daha doğrusu Aynen. öyle bir şey var e, yasal düzenleme var hı hı. E, ama bu arada Hasankeyf Europe Nostra'nın Avrupa'nın en tehlikeli de en tehlikede olan hı hı. E, yedi kültür mirası listesine e, girdi 2016'da evet, aynen Hı hı. Bu da önemli bir gelişmeydi. Çok, Bu aslında kampanyaların e, başardığı bir şeydi. Dünyanın dikkatini hı hı. E, buraya çekmek açısından e, önemliydi. Bu liste her yıl güncelleniyor. Evet, her sene güncelleniyor. Değil mi? E, 2016'nın e, işte korunması gereken e, listesinin içerisinde Hasankeyf e, yer almıştı. Evet. Bu arada şeyden de bahsedelim... Hı hı. E, Doğa Derneği'nin e, yoğun çabaları oldu Hasan Keyif'le ilgili olarak. E, hatta e, şey vardı Sada, Sadakat Tireli. Hasan Keyif'e Sadakat Treni 2005 yılında. Hı hı. O yapılmıştı. E, Tarkan'ın konseri olmuştu Hasan Keyif'le ilgili olarak. Aynen. 2008'de Bunlar, o da. Evet. Yani Hasan Hasankeyf'e yönelik olarak hem uluslararası hem de Türkiye'de kamuoyunun ne kadar duyarlı olduğunu Hı. ve böyle bir tarihi kültürel mirasının yok edilmemesi için nasıl çaba sarf edildiğini hani göstermek açısından ya da hatırlamak açısından bunları dile getirmeye çalışıyoruz. Evet. Ancak tüm bu kolektif çabalar şimdilik yeterli olmadı gibi gözüküyor. Evet. Tam gaz devam eden bir inşaat e, durumu e, var e, hı hı. Bir ara verip Son evet. halimimizi konuşalım Evet aynen öyle yapalım Müzikle şimdi tatsız şeylerden bahsettik Daha tatsızlarından bahsedeceğiz <gülüyor> evet, Daha da tatsızları geliyor Şimdi bir müzik arası verelim ondan sonra devam edeceğiz Led Zeppelin'den dinliyoruz When the Levy Breaks Evet su hakkında bu hafta Hasan Dünya Hasan Kef gününü günü vasıtasıyla yani 23 Eylül'de kutlanacak bu sene. Hasan Kef'te olanları Ilısu Barajı'nda yaşanan gelişmeleri size aktarmaya devam ediyoruz. Birinci bölümde epey bir şeyden bahsettik. Birazcık hani bu Ilısu Barajı projesi nasıl gündeme geldi, nasıl reddedildi iki kez Uluslararası Arena'da onlardan bahsettik. Şimdi son durumla bakacak olursak Ilı su Barajı'nın bugün yüzde doksan gerçekleştiği tamamlandığı söyleniyor. Resmi. Resmi böyle evet, söylüyor. Aynen öyle. Ee, şimdi baktığımız zaman aslında patlatılan kayalar meselesi biliyorsunuz... ...Dinamitlerle patlatılan kayalar meselesi vardı birkaç hafta önce. Ve bunu da işte mağaraları korumak için yaptıklarını iddia etmişlerdi. Ee, aslında patlatılan kayalar tarihi kaleye giden yol üzerinde darpane bölgesinde... Antik kenti aslında bir şekilde böyle aşama aşama yok ediyorlar. Baktığınız zaman bu yol üzerinde kurulu küçük dükkanlar gitmiş olanlar bilirler. Bu hediyelik eşya satan esnaf artık e, çok karanlık düşünceler öncesinde. Çünkü bayram öncesinde bir tebligat almışlar. Buna göre işte kısa süre içerisinde burayı boşaltıp karşı tarafa yani. Yeni bir yerleşim yapılıyor. Yeni hasan keyfiyorlar oraya. Oraya taşınmak durumundalar. Şimdi sular altında antik bir kent manzarası olacak karşı Hı -hı. tarafın manzarası. Çok iyi biliyorlar ki buraya hiçbir turist gelmeyecek. Artık burası sular altında kaldıktan sonra ekonomik olarak sona geldiklerinin farkındalar. Etraftaki tek tük turist de zaten turistler de şey diyorlar hani Hazar ...veda etmeye geldik. Evet. böyle Depresif bir hava hakim yani. Evet, Zaten bu yeni yerleşkiye... ...gitmek istemedikleri doğrultusunda da... ...çok sayıda evet. beyan var. Bir kere evler çok pahalı olduğu... ...ifade ediliyor. Hı hı. Toki tarafından 320 konut... ...yapımı halen devam ediyor. Yakın tarihte de yine... ...710 konutun daha... ...yapılacağı ifade ediliyor. 2017 yılının sonuna kadar... ...bitirilecek deniyor... E, bu pahalı olma meselesinde e, beş yıl ödemesiz on beş yıllık süre içinde sıfır faize ödeme yapılacağını ancak Hasankeyf'de yaşayanların yüzde beşinin dahi bu parayı ödeyemeyeceği ifade ediliyor. E, ayrıca ilk başta sadece ikamet ikametgahı bulunanlar hı hı. E, bu yeni yerleşkiye başvuru yapabilecek e, yapabilecekleri ifade edilirken... ...çok Anladım. az sayıda başvuru olduğu için... E, ...ikametgah zorunluluğu kaldırılmış... ...daha geniş bir bölgeden <gülüyor> başvuru kabul edilmeye başlanmış... Evet. E, ...ama asıl problem hem pahalı... ...ama aynı zamanda e, ihtiyaçlarına uygun olmadığı ifade evet, ediliyor... Ona göre evlerin. tasarlanmamış yani... Evet ve kaliteli olmadığı da e, ayrıca belirtiliyor... ...Hasan Keyif'ten ismini vermek istemeyen bir arkadaş ismin söylenmesini istemeyen daha doğrusu hı hı. Ee, bazı evlerde kolonların yapımının unutulup sonradan eklendiğine hı hı. E, şahit olduk. Evet, biz de şahit olduk. Evet, çünkü fotoğrafları bize fotoğraflarını var. da gönderdi. Aklınızın almayacağı bir fotoğraf yani sonradan eklendiği o kolonun çok bariz. Ee, bir de şöyle bir şey var onu da ekleyelim. Şimdi tabii bu insanların bazılarının evleri, toprakları bir parça hani kamulaştırıldığı için bir parça para aldı, alabildiler. Ama aldıkları para ödemek zorunda oldukları yeni evlere ödemek zorunda oldukları paranın beşte biri, dörtte biri kadar. Hı hı. Şimdi zaten o yüzden o borç işte beş sene boyunca ödenmeyecek, on beş sene içinde de faizsiz ödeme var deniliyor. Şey çok büyük bir haksızlık yani bir yandan yerlerinden yurtlarından oluyorlar, bir yandan da on beş yirmi sene devlete Ortalanmış oluyorlar. Şimdi programın sonuna geliyoruz. O yüzden hızlı hızlı bir takım şeyleri söylemekte fayda var. Ee, karşılaştırma yapılabilmesi açısından örneğin şunu söyleyelim. Ee, Hasan Keyf e, ve Dicle Vadisi aynı zamanda UNESCO'nun belirlediği on dünya mirası kriterinden dokuzunu karşılayan bir yer. Mısır piramitleri bunun ancak e, üçünü, üçünü evet. karşılamış. ...durumda. İkisi de eşsiz değerde... ...güzellikte yerler... ...ama düşünün işte sır premitleri ...ondan üçünü karşılarken... ...Hasan evet. Keyif onda dokuz. Evet aynen öyle. Şimdi e, Zeynel Bey Türbesi... ...geçtiğimiz Mayıs'ta taşınmıştı... ...hatırlarsanız. Çünkü bu yine Ilı Su Barajı rezervör altında... ...sular altında kalacak bir kısımda bulunuyor. Bu e, Hasan Keyif'teki... ...yapılması planlanan Arkeoloji Parkı'na... ...taşındı. 2 kilometre ötede falan... Tabi Zeynel Bey Türbesi Ilı Su Barajı Projesi çerçevesinde taşınması öngörülmüş sekiz anasal yapıdan sadece biri. Bir de böyle bir durum var. Yani buradaki tarihi eserleri yerlerinden söküp taşıyarak aslında zaten Hasan Keyfi şu anda paramparça ediyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Ee, bir hani tarihi ve doğasıyla bir bütün olarak görülmesi gerekiyor böyle yerlerin ve korunması gerekiyor. Evet bir esnafın şeyi var değerlendirmesi var. Bir bedenin parçası olan kollar, bacaklar, kafa ve gövde parçalanıp sonra yine birbirine eklenirse yaşayan bir insan çıkar mı? Çıkmaz elbette. Hı hı. İşte gerçekten de Hasan Kevte Zeynel Bey Türbesini ya da Tarihi Köprüyü diğerini taşısanız da bunlardan birleştirdiğiniz hı hı. yerde bir bütünlüklü bir şey çıkmıyor. Onu görmek gerekiyor. Bu nedenle kültürü doğadan geçmişi gelecekten ayrı gören ee, bir zihniyet aslında Hı. var karşımızda. Ayrı bir problem. Evet işte buna karşı çıkmak için e, şöyle Hasan Keyif Gönülleri 9 Eylül 2017'de Dünya Hasan Keyif Günü için bir basının açıklaması yapmıştı. Bunun devamı niteliğinde de 23 Eylül Dünya Hasan Keyif Günü'nde bir çağrı daha yapıldı. E, bu çağrıya baktığımız zaman işte ne deniyor? Umudumuzu kaybetmediğimizi herkese bir kez daha göstererek herkesin yapabileceği bir şeylerin olduğunu hatırlatmak isteriz diye söylüyorlar. Evet 23'ünde de gidebilenleri işte Hasan Keife davet ediyorlar. Programın başında da söylemiştik. Evet. Bir daha tekrar telefonu tekrar verelim. Evet. verelim. E, 0532 790 0557 numaradan hı hı. E, bu organizasyondan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bir de, evet Twitter Hakkı. hesabından da gelişmeleri canlı olarak izleye, daha doğrusu takip edebilirsiniz sadece Hasan Keyif adresinden. Evet, evet. bu yıl da sadece Hasan Keyif'te değil, e, yine dünyanın birçok yerinde, Bağdat'tan Barcelona'ya kadar, e, çok sayıda yerde Hasan Keyif için eylem yapılacak 23'ünde. Evet. Evet, sonuna geldik programımızın. Şimdilik bizden bu kadar. diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı